Vallahi gidemezsiniz falan dediler. İşte oraya gittim, buraya gittim bilmem. En son aklıma geldi, gittim Haydar Haydarpaşa Haydar Paşa diye. Böyle şey sirkeci. Şey. Ondan sonra, o zamanlar işliyordu hala, ee, işte şey, Orient Express. Hı. Şey Sofia'ya e, bilet kesiyor musunuz dedim, kesiyoruz diyorlar. Güzel. Aldım bilet. Ondan sonra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 şeydi ondan sonra ben adamı çağırdım dedim ki benim dedim işte şeyim var yani Sofia biletim var Hı. ne yapacağız dedim yok dedi Viyana'ya kadar dedi inmek yok dedi peki ben de Viyana'ya giderim o zaman dedi şimdi adam durdu <gülüyor> yani Sofia bileti var yani ne yapacak Hı. ben de orada oturuyorum Hı. falan mırıldandı bir şeyler gitti Ondan Sofya'da durdu tren. Ben açtım kapıyı indim aşağı. Et, etrafta hiç kimse yok. Yani gayet böyle sakin bir biçimde. Gittim Varna trenine bir, bir bilet aldım ve bit, yani binip gittim. Şimdi o zaman düşünmüştüm. Yani e, o o kondüktörün bana bakışı yani e, herif burada ne yapacaksın şimdi bunu? Evet. Değil mi? Yani orada işte bedenen Oradayım ben. Fiili durum, fiili değil durum, mi? değil mi? <gülüyor> yani ona bağlı olarak hani şu işte şeyiin sözünü ettik. Greenpeaceçiler, değil mi? Daha çok yapıyorlar <gülüyor> gidip kendilerini bağlıyorlar bir yere. Evet. Tabii değil mi? Yani polis de ne yapacağını şaşırıyor şimdi yani. Or or orada bir insan var ya. Yani. Bir insan bedeni var. <gülüyor> yani tabii polis ne yapacağını şaşırıyor bazı ülkelerde.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 bu şeyden yani Sokrates'ten itibaren Toro'ya oradan Gandhi'ye giden Greenpeace'e hatta bizim bu son ölüm oruçlarına ki ben orada bu eylemin tam sivil tersistik olarak terendirileceğini sanmıyorum. Çünkü belli bir yasayı değiştirmekten çok onların e, yani neredeyse bütün anayasayı değiştirmekten çok değiştirmek bir protesto. E, evet. Yani bu kendi kendini acı çektirerek e, haklılık iddiasında bulunma, yasa değiştirme çabasında bulunma e, nasıl bir şey?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 ...Sokrates e, başlarda... ...Kriton kendisine... E, ...hapisten kaçmasını... E, ...daha doğrusu yani... E, ...sözü edilen parayı... E, ...Kriton ödeyecek ve bunun karşısında... ...Sokrates serbest kalacak... ...Sokrates bunu kabul etmiyor... Işte. Hayır, hayır hayır... ...bayağı kaçıracak... Ee... ...başta hatta... ...yani uyanır Sokrates... Evet. Sen am amma kolay gibi gir giriyorsun burada. Biz işte Guardian'la biraz bir anlaşmamız var da falan da. Anladım. Guardian'a vermiş. Yani baya yani çok e, işte şeyli güçlü falan bir adam Kriton. O baya yani kaçıracaklar. Anladım. Peki. Para ödemek Hı. falan yok. Anladım bir yanlış okumuşum o zaman. Ee, şimdi neyse bu kısımda Sokrates diyor ki, e, şimdi beden eğitimiyle uğraşan çalışan bir insan.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 bir kavram yani sivil itaatsizlik yerine. Orada aslında yapılan ne? E, bedenini ortaya koyarak hı hı. bedeninin de ortadan kalkması hı hı. E, olasılığı ya da olanağı karşısında bir şeyi koruyor olmak. Yani bedeniyle e, işte Sokrates'in dediği gibi daha değerli gördüğü bir şeyi evet. koruyor olmak. Evet. Yani aradaki inanılmaz tarihsel farka rağmen Toru'da da e, çok benzer e, bir cümle var bu konuda. E, şimdi o da şey diyecek. Eee Nisa'nın onu da bulayım. E, hapsediyorlar onu da bir gece için şey ödeyemediği için. E, bu e, ne ver? Kafa vergisini ödemediği için bir gece eline hapse mahkum oluyor ve e, bir yerde bir bir metinde diyor ki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 Sözü olarak aktarılmış ee, İşte Yani kendi bedenine hitap Ben konuşur ee, Karkas nasıl, nasıl çevrilir karkas Yani, yani ölü hayvan Bedeni Hı, Bilmiyorum Neyse işte karkas der Şimdi titriyorsun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 Evet efendim, Chopin'in bir valisini Mehve Şemeç'ten dinledik. Bu arada ben bir espri yapmayı unuttum. Ee, Mesut Can Üstad Biz e, Chopin çalacağımızı duyunca Şeydi de bu Bir reklam var hani Iksir yazdı yazıldı gibi okunuyor. Orada Bah bah diyormuş. Ha, Nereye bahayım diyormuş. Dedi. Bah bah diyormuş. Yani bak bah <gülüyor> o arada da şey, Chopin çalıyormuş. <gülüyor> Mahsuz mu öyle yapmışlar bilmiyorum. Evet peki çekirge devam et bakalım. Şimdi demin sizince dediniz? Toro amca ne demiş. Toro amcaya bakacağım biraz. Fakat ondan önce sizince deyince başka bir şey aklıma geldi. Şimdi bu e, niçenin Sokrates eleştirisi. E, özellikle şey bölümü. Yani Sokrates <gülüyor> bedeni e, önemsiz saydığı yerde nicanın e, bunu bir yaşama karşı bir hınç olarak e, algılaması hatta sizin de e, Türkçe'ye çevirdiğiniz e, yazıda, yazının damadını yanlış söylemeyeyim, e, ahlak ötesi anlamda hakikat e, doğru ve yalan doğru veya yalan özür dilerim orada yani bu şeyin güç e, gücün ve güçlünün güçlülüğün daha doğrusu bedensel ve fiziki bir temsilinin yerine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 Şimdi zaten yani bütün hepsine baktığın zaman yani çok garip bir biçimde kışkırtıyor aslında Sokrates. yani ufacık bir şey verse yani taviz verse mesela diyorlarken yani var bundan sonra yani felsefe yapma diyorlar. Hayır diyor ben hayatım boyunca diyor felsefe yapacağım. Diyor. Evet. Şimdi suçlu bulunduktan sonra bir işte para şey önerme şey var. Evet.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 Hı. Yani. nasıl bir ee, <gülüyor> yani işte yapıp etmeler e, bunların e, yani bütün deneyimler ve bunların e, sonunda eğer kurulabilecekse yaşamın bütünlüğünün ardında bıraktığı e, yapıt evet şimdi işte Spinoza'nın bu sözü mesela hı hı. evet kalmış 400 yıl sonra şu anda burada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 Belki yani başlangıçta, başlangıçtan zaten işte Platon yazmayacaktı. Dokunca. Bilmiyorum yani yazmayacak mıydı? Evet bilemeyiz. Yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani iz bırakmış. Dediğin doğru. Yani evet ben bu şeyi beden meselesini ve de e, yani bedeni... E,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 en azından o rüya olarak nitelediği şeyde 1950'lerdir sanıyorum değil mi? Evet öyle. O şey konuşmayı bulabilir misin Barış? Tamam Barış bize bulacak efendim şimdi. Chopin yerine Martin Luther King dinleyelim biraz sonra. Evet yani çok önemli bir şey tabii. Çünkü yani hakikat haline geliyor. Geliyor doğru. Değil tabi. O, o eylemlerin sonucu. Hı -hı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 söz uçar açık radyo. Efendim Barış arama devam edecek. Söz uçtu. Uçan sözü geri getirmeye çalışıyor şimdi. Evet Toro onu yapmış. Şimdi Toro yani şeyden bahsetmiştim programın başında bu sivil itaatsizliğin bulundu. Dinleyelim o zamanlardan evet, bul, çık. Bulduk efendim Martin Luther King. I have a dream that one day down